Effectief pas. Hazırlayıp sunanlar, utku göker küçük ve volkan ağır. Hepinize akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Açık Derginin Spor Köşesi, Efektif Pası. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Bu haftaki programda yelken konuşacağız. Evet sevgili dinleyenler, 7 ve 12 Aralık tarihinde düzenlenen bir yelken Dünya Kupası vardı ve bu paralimpik yelken Dünya Kupası'na Türkiye takımının katılamaması sonucu e, basında da yer bulmuştu bu haber. E, biz de bu haberin e, sebepleri, detayları ve aslında biraz da yelken sporu. Paralimpik yelken sporu nedir? E, sorusuna cevap aramak için e, beden, e, bedensel engelliler e, yelken eğitim kurulu üyesi Volkan Hatunoğlu'nun görüşlerine başvurmak istedik. E, Sayın Volkan Hatunoğlu da bizi kırmadı ve telefonun öbür ucunda e, bizlere yardımcı olmak istiyor. E, Volkan Bey merhabalar. merhabalar. Volkan Bey e, isterseniz Genel bir bilgilendirme olsun diye ben e, sormak istiyorum. E, tabii önce sizi bir tanıyabilir miyiz? E, eğitim kurulu üyeliğinizin e, dışında e, ve bu eğitim kurulu üyeliği neleri kapsar? Ve Yelken ile ilginiz ve bu bu spordaki rolünüz tam olarak nedir? Ee, şöyle bahsedeyim. 8 yaşında başlamış olduğum Yelken sporuna milli takımlar düzeyinde sporcu olarak faaliyet yürüttüm. Ve şu an ikinci kademe Yelken Antrenörü sertifikasına sahip bir Yelken Antrenörüyüm. Milli takım düzeyinde sporcular yetiştirerek Türkiye'nin vizyonu doğrultusunda e, faaliyet yürüttüğüm. Evet, e, Türkiye'de yelken sporunun olimpik anlamdaki e, olması gerektiği yerin çok daha e, belki çok daha altında olma, olduğunu söyleyebiliriz. Ancak paralimpik yelkende bu durumun daha da kötü bir durumda olduğunu herhalde söylemek gerekiyor. Önce ben şunu merak ediyorum, e, paralimpik yelken ile yelken arasında temel olarak ne gibi bir farklar vardır? E, kavram olarak şöyle bildirebilirim. Paralimpik yerken %40 bedensel engel oranına sahip dezavantajlı grupların yarışmış olduğu, onlar için dizayn edilmiş yerken sınıflarının e, bulunduğu disiplinin genel adıdır. E, olimpiyatlar sağlıklı bireyler için eee finalse e, bedensel engelli bir sporcu için de olimpiyat oyunları aynı anlam ifade ediyor. E, kavram olarak bu bu kadar fark var. Çünkü Yarışılan kurallar, kaideler, eğitimler arasında hiçbir fark yok. E peki e, paralimpik yelkenin e, bu sporu yapabilmek için gereken teçhizatlar e, normal yelkenden biraz farklılık gösteriyor herhalde. Bir de ben bu Tabii soruya e, bir ek, şöyle, ek yapmak istiyorum Volkan Bey. Bir, bir Söyle ekle. bir ilgilendirme yap yapabilirim sizlere. E, Bedensel engelli bireyler için e, dizayn edilen tekneler özel donanım ve e, sistemler kapsıyor. Söyle Tek kolu, tek bacağı ya da hiç bacaklarınız, uzuvlarınız olmasa dahi elektronik sistemlerle tekneyi çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu teknelerin ortak özelliği güvenlik, e, disiplinin çok üst düzeyde olması. bedensel engellilerin güç harcamadan zihinsel beceri, fiziksel aktiviteleriyle yürütebilecekleri kompleks tekneler. Şu an Türkiye'de de bu teknelerden 8 tane var. E, 8 tekneyle e, Türkiye'de bu eğitimler yürütülüyor. Peki benim bir sorum var burada ne tür bedensel engelli olabilir sporcuların, yani bu yüzde kırk orandan bahsettiniz tam olarak hani açabilir misiniz belki bahsettiğiniz koşullara uygun bir kişi bu konuda spora e, yönlenmeye karar verebilir belki bu bilginin ardından? Tabi e, bedensel engelli yelken branşı e, tamamen bedensel engeli kapsıyor yani uzuv kaybı olabilir, amputasyon olabilir. Tekerlekli sandalyeye bağlı olabilir. Bu tür gruplarını kapsıyor. Daha da detaylandıracak olursak sağır, kör ve dilsiz, zihinsel e, engel olan bireyler bu branşta e, lisans olarak e, faaliyet yürütemiyorlar. Evet e, sağır, kör ve dilsizlerin faydalanamından bahsettiniz. E, Volkan Bey bir de e, sizin de öncüsü olduğunuz ve aktif rol oynadığınız bir paralimpik yelken projesi vardı. E, bu projenin e, ortaya çıkışı ve e, ne gibi bir süreçlerden geçtiği konusunda bizlere de bilgi vermek ister misiniz? Tabii tabii. E, 2008-2009 yıllarında Özgür inanmadığında bir arkadaşımız, milli bir sporcu olan arkadaşımız. İzmir'de dezavantajlı grupların yerken yapılabilirliğini bize umuda yerken projesiyle gösterdi. Biz e, Özgür'ün başlatmış olduğu projeyi bayrağa teslim aldık. Çünkü... Özgür'ün başlatmış olduğu projede tüm engel gruplarını kapsıyordu. Araştırmalarımız doğrultusunda Uluslararası Paralimpik Komite sadece bedensel engellilerin yelken sporu yapabileceğini, buna lisans verebileceğini bildirmişti. Biz de 2012 Mart ayında e, tamamen paralimpik oyunlar hedef koyularak başlatılan bir proje yürütmek istedik ve bedensel engellilerin baş, e, yelken sporuna başlaması için paralimpik yelken bağımsız projesini başlattık. Bağımsızlığın altını çiziyorum çünkü bu proje hiçbir şekilde federasyonların, devletin desteği olmadan sivil inisiyatif gözetilerek gönüllüler aracılığıyla yürütülüyor. Özel bir proje. 2014 yılında da Bilgi Üniversitesi ve Uluslararası Gençlik Vakfı tarafından da yılın sosyal sorumluluk projeleri arasında özürlük gösterildi. Evet, bu paralimpik yelken projesi kapsamında paralimpik yelken sporuna başlayan E, sporcu sayısında belli bir e, artış ya da e, toplumca bir uyanış acaba e, olmuştur muhtemelen. E, şu anda Türkiye'de paralimpik yelken yapan e, kaç kişi var diyebiliriz? Yani kaç sporcu, kaç antrenör gibi bir e, topluluktan söz ediyoruz paralimpik yelken sporu adı altında? Şöyle teknik bilgi vereyim sizlere. 2008 Hı. yılına kadar Türkiye'de hiçbir bedensel engelli ya da dezavantajlı grup denize çıkıp yelken yapmamıştı. 2008 yılında Özgür'ün başlatmış olduğu projenin hemen ardından bizle beraber sporcuların lisanslama işlemi başladığı anda yaklaşık 35 kişi bu lisansla erişebilir imkan sunuldu. Ee, yaklaşık 65'in kişi yaralandı bu projeden. Gönüllü sayımız 300'ün üzerinde, eğitmen sayımız 10 ve bu faaliyetlerin yürütülebildiği kulüp sayısı şu an için 400. E, kulüp dediniz. Bu kulüpler e, kulüplerin adları ya da hangi şehirde oldukları e, bilginiz dahil nedir muhtemelen? Tabii. E, tüm illerin eğitim koordinasyonunu e, Paralimpik Yelken Projesi aracılığıyla yürütülüyor. Başlangıç start noktası Marmaris Muğla Antalya'da Alanya Alanya Yat Kulübü İstanbul'da Akut Spor Kulübü ve İzmir'de Umu'da Yelken Kulübü. Evet. E, Paralimpik Yelken Spor'una yürütülüyor. E, Bu spora başlamak isteyenler de herhalde bu kulüpler aracılığıyla e, ilk adımı atabilirler diye düşünüyorum herhalde. Doğrudur. Tüm kulüplere erişim şu şekilde gerçekleşiyor. Web sitesi üzerinden bedensel engeller kayıtlarını yaptırıyorlar. Parampikgelken.com web sitesi üzerinden engelliler ve gönüllüler sisteme kayıtlarını yaptırıyorlar. Bu illerde olmak zorunda değiller. Bu illere yakın illerde de faaliyet yürütebilirler, yaşayabilirler. Yakın illerde olduğu tutmaları takdirde oradaki merkezi yönlendiriyorlar. Evet. Ee, Volkan Bey ben biraz da şu konuya girmek istiyorum. Aslında yani paralimpik yelkeni bundan çok daha önce e, değinmemiz gerekiyordu. Bir spor dalı olarak bizim de çok eksik kaldığımız bir konu. Ancak e, paralimpik yelkenin biraz daha daha genel Türkiye gündemine girmesinin sebebi programın açılışında da söylediğim gibi dünya yelken şampiyonasına katılamamak oldu ve bu katılamama belli bir skandal üzerine gerçekleşti açıkçası. E, uygun tekne bulunamaması e, iddiası var. E, sanırım 2.4 yelkenli tekne olarak geçiyor. E, bu durum e, sanırım bir e, yelken, e, paralimpik yelken camiasında da önemli bir e, tepki topladı. Çünkü bu e, dünya şampiyonasına katılamamak bir anlamda Rio'da düzenlenecek olan paralimpik oyunlarına da katılamama anlamına ya da katılma şansını azaltma anlamına gelecek. E, Volkan Bey isterseniz şöyle sorayım ben. Bu şampiyonaya e, tam olarak neden katılamadık? Avustralya'da gerçekleşen yarışlar öncesinde yaklaşık bir buçuk, iki ay öncesinde federasyon bir duyuru yaptı. E, dünya şampiyonasına seçilecek sporcular için milli takım kampı gerçekleştirdi Mersin'de. Burada e, Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu yöneticileri e, katılımcı listesini e, bir buçuk ay önceden duyurdu. Ama e, yarışlar için yapılması gereken resmi işlemler e, ne yazık ki beş gün öncesinde yapılmaya başlandı ve Dünya Şampiyonası çok ciddi bir organizasyon. E, tüm ülke, yani dünya genelinde e, prestiji yüksek olan bir yarıştı ve Ee, bu tür yarışların çok çok öncesinde bir buçuk iki ay öncesinde yarış kayıtlarının yapılmış, otellerin ayarlanmış ve yarışılacak teknelerin kiralanmış olması gerekiyordu. Türkiye Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, yelken branşı sorumluları ise yelken sporundan anlamayan e, yöneticilerden oluşuyordu ve bu süreci takip edemediler. Dolayısıyla üç gün kala tekne bulmaya çalıştılar üç gün kala Dünya Şampiyonası gibi bir organizasyonda tekne bulma şansınız yok. Ee, bu sebeple bedensel engelli sporcular bu yarışlara katılamadılar. Bu yarışlara katılamamak e, 2016 Brezilya PNPK oyunlarına katılmakta da e, ciddi bir engel söz konusu olacak. Çünkü bu yarış aynı zamanda PNPK oyunlara puan veren bir yarıştı. Ülke puanı veren bir yarıştı. Dolayısıyla e, söz konusu bu yarışlara katılamamaktaki E, yetersizliğimiz bizlere ileriki dönemde ciddi sıkıntıları yaratacak. Peki e, milliyette yer alan Gökhan Karakaş imzalı haberden okuduğumuza göre sizin ve sizle birlikte e, 4 kişinin daha e, istifa ettiği söyleniyor. Bu istifa ettiniz mi? Yoksa görevinize İstifalar devam ediyorsunuz? De, i̇stifalarımızdaki gerekçe de şuydu. Hı hı. Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun yelken branşı içerisinde Yelken sporunu bilen, anlayan ve faaliyet yürüten üyelerin hiçbir şekilde fikri alınmaksızın e, tamamen e, vasıfsız ve niteliksiz e, yöneticiler aracılığıyla bu faaliyetler yürütüldü ve bilgilendirme hiçbir şekilde yapılmadı. Bu süreçte de e, yelken ile ilgili olan tüm kurul üyeleri istifalarını bildirdi. Çünkü söz konusu bu sıkıntı, Dezavantajlı gruplar için e, Kötü bir imaj sergiledi Ve biz bu imajın e, içerisinde olmak istemedik Çünkü e, bu istifa eden kişiler Hemen bildirmek istersem Pınar Hanım e, Pınar Hanım, 2012 Londra Parampik oyunlarında Parampik yelken yarışlarının yönetiminde bulunan kişiydi e, Sadece Türkiye'de değil Ulusal vizyonu olan bir Yelken hakemiydi O istifa etti Yul'da olan Cemal Özdiyar e, Alanya Yelken Kulübü'nün başkanı olan kişi e, o istifa etti. Eğitim kurulunda olan Refik Aktu e, İspanya yarışında 2013 İspanya yarışında yarışmış milli takım sporcusu ve aynı zamanda eğitim kurulu üyesiydi o istifa etti. Şu an Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun içerisinde e, Yelken Sporu ile ilgili olmayan kişiler var. Biz de aynı kişilerle ismimizin yer almaması adına istifa ettik. Bu bizim için aslında bir tepkiydi. Çünkü Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Avustralya yarışında skandalı imza atan kişiler hakkında hiçbir girişimde bulunmadı. Aksine gizlemeye çalıştılar. Hatta Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Demirhan Şerefan özür dilemekle yetindi. Biz özürün yeterli olmadığını Bu tür skandalların, bu tür problemlerin tekrar tekrar gerçekleşmemesi adına sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledik. Ama e, Avustralya yarışı Aralık ayındaydı. Şu an Ocak, yani Şubat ayına giriş yapacağız neredeyse. Herhangi bir şekilde soruşturma, herhangi bir savunma e, alınmış değil. Evet. Peki gerekli... E... Yaptırımların uygulanması için istifa ettiniz tabii artık. Belki bu yüzden bir etkiniz olmayabilir diye düşünüyorum. Federasyonun bu sorumluları bulması için yapacağınız şikayet ama böyle bir üst kurul gibi bir organizasyon vesaire var mı? Hani Bizim yarışımızı organize etmesi gereken kişiler işlerini iyi yapamadılar. Biz de bu yüzden işte katılamadık. Nedeni araştırılsın diye başvurulabilecek bir kurum. Var mı? Bu konuda e, gençlik ve e, spor hizmetleri genel müdürlüğü ve spor bakanlığı bu konuda aslında e, birinci derecede sorumlu. Çünkü söz konusu skandal e, yerel değil, ulusal değil tamamen uluslararası bir e, skandal. Yani e, burada isimler değil Türkiye'nin adı geçiyordu. Çünkü Türkiye dediğim gibi 2020 İstanbul oyunlarında aday olmuştu ve gerekçesi ...spor spor olduğu için yapmıyorsunuz şeklindeydi. Ee, teknik yetersizlikler ön plana çıkılmıştı. Hala bu teknik yetersizliklerin kişiler tarafından yansıtılıyor ve yaşanıyor olması e, bizler için e, prestij olarak sıkıntı. Çünkü bu haber sadece Milliyet Gazetesi'nde, Fanatik Gazetesi'nde değil, ulusal medyada da yer aldı. Evet. E, paralimpik yelken için gerekli olan e, 2.4 e, tipinde yelken gerekiyor sanırım tam da bilgim olmadığından hani haberden yola çıkarak söylüyorum e, bu yelkenin mutlaka belli bir maliyeti vardır e, ancak e, gerek bu bedensel engeller spor federasyonunun e, var mı bilmiyorum ama devletten aldığı herhangi bir destek ödenek e, ve bu desteğin ödeneğin yelkene aktarılması e, noktasında e, ne durumdayız acaba bedensel engeller spor federasyonunun bir maddi yetersizliği söz konusu olabilir mi bu durumda? Bu durumda maddi yetersizlikten bahsetmenin e, inanın bir anlamı yok. Çünkü hı hı. aynı tarihlerde diğer yelkencilerimiz de yani sağlıklı bireyler de aynı tarihlerde, aynı organizasyonda yarıştılar. Evet. Yani Çağla Döner Taş yarıştı. Çağla Döner Taş o yarışlarda dünya altıncusu olarak Türkiye'ye ciddi bir başarı getirdi. Şu an o sporcular e, Amerika'da, Miami'de yine yarıştalar. E, <gülüyor> dolayısıyla Türkiye Yelken Federasyonu'nun Serhat Belli'nin yönetimindeki federasyon bu başarıyı elde ederken 14 branşa sahip Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun biz para bulamıyoruz, biz tekne bulamadık söylemleri açıkçası bize inandırıcı gelmedi çünkü süreç böyle işlemiyor. Yani siz zamanında başvurduğunuz zaman teknenizi de bulabilirsiniz, otelinizi de ayarlayabilirsiniz, vize başvurularınız da olumlu olur. Yani uzman olmadığınız bir konuda faaliyet yürütmenizin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Nasıl diyeyim? Trajikomik ve yani hakikaten üzücü bir durum şu anda bu yaşananlar. Aklıma birkaç ay önce 2014'ün sonunda Ekim ayıydı, yanılmıyorsam ya da Kasım ayıydı. Federasyonlar bazında ülke sporunu kalkındırma adına bir toplantı yapılmıştı Antalya'da. Aklıma bu geliyor. Hani iki, i̇ki ay gibi bir süre sonrasında böylesine yani resmen bahanesizlikle gerçekleştirilememiş bir organizasyon sıkıntısı nedeniyle yani Paralimpik takımının şampiyonaya gidemeyecek olması gerçekten hani aklı hayale sığmayacak derecede üzücü ve yani şaşırtıcı da bir durum bu kadar arka arkaya olmasına rağmen bu iki olayın hani bunu da hatırlatarak sizin işte Gençlik ve Spor Bakanlığı üzerinde Spor Bakanlığı'nın üzerinde herhangi bir e, yani bir baskı oluşturduğunuz ol mu yaptınız mı şikayet ettiniz mi bunları birazcık orayla ilişkileriniz e, ne düzeyde oldu bu e, olayın tabii, ardından tabii. Ee, yani, yani or oraya başvurdunuz oradan nasıl cevap geldi onları da merak da... ediyoruz. Evet skandalın başlangıç noktası aslında 2014 değil skandalın başlangıç noktası 2009 yılından başlayan bir süreç Türkiye bedensel engelliler spor federasyonu içerisinde Bedensel engellerin yelken spor yapması için bir branş açılmış, e, yöneticiler atanmış ve bir bütçe çıkışı gerçekleşmiş. Ama size iki tane resim çizdim. Ee, Özgür İnan 2009 yılında bu süreci başlattı. Tamamen sivil bir inisiyatifle başlattı. 2012'de biz başlattık. Burada federasyonun 2009'dan beri kullandığı bütçelerin, 2009'dan beri yapılan görevlendirmelerin aslında sorgulanması gerekiyor. Ee, bunu açık radyo aracılığıyla hep beraber soralım. Bunu Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu da cevaplasın, bakanlık da cevaplasın. Şu an Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu yelken branşının yelken antrenörünün sertifikası var mıdır? Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu yelken branşının milli takımına hangi yelken deneyimi veya tecrübesi olan yöneticiler yürütmektedir? Bu soruların cevaplarını eğer kamuoyuyla duyurabilirlerse, Bizleri de çok aydınlatmış olurlar. 2009'dan beri federasyon faaliyet programı yayınlamamakta. Hiçbir şekilde milli takım seçme kriterlerini açıklamamakta. Bunlar spor adına gerçekten büyük skandallar. Çünkü siz e, bir rota çizmiyorsunuz, bir e, pozisyon oluşturmuyorsunuz ve e, şapkadan seçer gibi sporcu seçip e, kendinize tatil planı yapar gibi yurt dışı yaşları seçiyorsunuz. Ve bunun sonucu da skandal oluyor. Peki 2009'dan sonra olan bir süreçten bahsettiniz. Bu gelinen noktanın sebebini yani 2000, nasıl bu noktaya gelindi tam olarak? Federasyon seçimlerindeki süreçler nasıl işledi? Federasyon seçimlerinde şu an 2009'dan beri birden fazla federasyon değişti. Federasyon başkanı değişti ama yerken branşının yöneticileri değişmedi. Çünkü bedensel engelliler yelken branşı yöneticileri bu işi sistematik bir şekilde yönetmeyi tercih ediyorlar. Çok küçük bir gruptan bahsediyorum. Yani 4 kişilik 5 kişilik bir gruptan bahsediyorum. Bu kişiler kapalı kapılar ardında kararlar alıp uygulamayı tercih ettiler. Bunu ne medya aracılığıyla ne de resmi web sitesi aracılığıyla durmayı, duyurmayı tercih etmediler. Peki o kişiler kim tarafından atanıyor ya da belirleniyor? O bahsettiğiniz yelken şubesi yöneticileri. Federasyonun yönetim kurulu tarafından belirleniyor ama şöyle bir durum da söz konusu. Bu kişiler Türkiye'de kendilerinin yelkende etkin ve aktif olduklarını iddia ederek bu branşlara geliyorlar. Sanırım 2020 Tokyo oyunları sürecinde birçok şey değişecektir düşüncesindeyiz. Çünkü uluslararası araştırmalar yaptığımızda Aynı Türkiye gibi iki federasyonun e, faaliyet yürütebileceği branşlar var. Şu an Türkiye'de Türkiye Yelken Federasyonu Yelken'in milli otoritesi ama işin içine bedensel engeller girdiği zaman diğer federasyona sıçrıyor olay. E, özel bir protokol aracılığıyla bu işin tamamen uzmanlar aracılığıyla yapılması taraftayız. Yani Türkiye Yelken Federasyonu'nun çatısı altında olması gerektiği tarafındayız. Çünkü Türkiye Yelken Federasyonu İçerisinde eğitim kurulunun, hakem kurulunun ve teknik kurulunun tamamen yelkencilerden oluştuğu ve hedefinin olimpiyatlar olduğu bir yönetim disiplininden bahsediyoruz. O yüzden çabamız gayretimiz de bu doğrultuda ki Serhat Belli'nin Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Sayın Serhat Belli'nin demeçleri var. Bu branş en kısa zamanda Türkiye Yelken Federasyonu çatısı altında etkin şekilde yürütüleceğini düşünüyoruz. Çünkü 14 branşın altında yelkenciler birazcık sahipsiz kaldı kanaatindeyiz. Bilinirliğini arttırmaya çalışıyoruz. Şu an Türkiye'de 4 tane spor kulübünde yürütülüyor bu branş. Ülke genelinde yayılması için çabalıyoruz. Umarım en kısa zamanda o sorumlu yetkililer kendileri istifa etmeseler de Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bu kişiler hakkında soruşturma başlatmasa da Türkiye Kem Federasyonu çatısı altında etkin faaliyet yürütücüye kanaatindeyiz. Evet, umarız hem paralimpik yelkende hem olimpik yelkende <gülüyor> Türkiye daha hak ettiği bir noktaya gelebilir. Çünkü olimpik yelkende de sanırım kat etmemiz gereken belli yollar var. Olimpiyatta madalya gibi bir hedef her zaman vardır. Umarız bu her iki spor branşında da önümüzdeki olimpiyatlarda daha güler yüzlü bir gelecek bizleri bekler diye umalım. Kesinlikle potansiyelimiz bu konuda çok yüksek. Yani şu an e, gelinen noktada dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları ve Balkan şampiyonluklarıyla Türkiye yelken sınıfında çok ciddi bir noktada. Yani prestigi olan bir noktada. Hatta e, uluslararası yani İSAF aracılığıyla International Tenic Association'da e, bir Türk yönetici faaliyet yürütüyor. E, şu an Çağla Dünya klasmanında sıralamasında oldukça üst noktalarda Çağla Dönertaş e, bugün burada bildirelim Umut edelim aslında 2016 Brezilya oyunlarında Türkiye'ye belki ilk defa bir e, bayan kategorisinde madalya getirecek Bunu e, heyecanla bekliyoruz Bunun içinde neden bedensel engellilerde olmasın Çünkü e, sporcuların bir tane dünya rekoru Bir tane de Türkiye rekoru var bedensel engellilerde Fırsat verildiği takdirde düzgün yöneticilerle, iyi bir milli takım antrenörü aracılığıyla onlar da panimpik branşta Türkiye'yi temsil edebilirler. Evet e, üstelik tüm bu olayların da 2020 olimpiyatlarına aday olmuş bir ülkede e, gerçekleşmesi e, gayet trajik komik ki ben de şu anda hani sürçülisan ediyorum aslında 2020 olimpik ve paralimpik oyunlarına aday olan bir ülke dememiz gerekiyor e, belki de bu bilinçaltımıza işlemiş olan paralimpik oyunları öteleme düşüncesinden kurtulmak bu anlamda ilk adımımız olabilir. Evet Volkan Bey çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Paralimpik Yelken ile ilgili son durumları bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz radyonun, Volkan Bey. Açık Radyo'nun bedensel engelli yelken branşına göstermiş olduğu ilgiden ve ayırmış olduğu zamandan dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilerleyen süreçlerde de bu branşın bilinirliği benzer skandalların gelişmesini engel olacağı kanaatindeyim. Açık Radyo ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz bir kere daha teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Umarız e, ilerleyen süreçte böyle üzücü haberlerle değil, başarı hikayeleriyle sizi bu e, programda ağırlamak isteriz. Teşekkürler. Evet, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Şubesi Eğitim Kurulu eski üyesi Volkan Hatunoğlu hattımızdaydı. Hem paralimpik yelken sporu hakkında biraz bilgilendirdi bizi hem de 7 ve 12 Aralık tarihleri arasında Avustralya'nın Melbourne kentinde organize edilmiş olan ancak Türkiye'nin tekne bulamadığı için katılamadığı ve neden katılamadığına dair yarışlar hakkında bilgilendirme yaptı. Bu haftaki programı yelken, paralimpik yelken sporuna ayırmış bulunuyoruz. Twitter.com Taksim ve Efektif adresinden programın kaydına dair duyuruları bulabilirsiniz. Ben Volkan er. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşende. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efektif Pass'ta